Tayker birinci bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlerle yakın zamanda kaybettiğimiz Ozy Osborn ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ADHD hastalığı üzerine sohbet edeceğiz. Ben Efe Aslan, yanımda uzman hekim Utkan Tiyekli var. Direkt konuya giriyorum. DB nedir? Aslında ADHD hastalığı dedin. Hani evet. Evet. ...aslında disorder diye bitiyor yani Efe'cim. Hani attention deficit, hyperactive disorder. Yani biz psikiyatri rahatsızlıkları aslında daha çok bulutluk olarak aldık. Hı hı. Aslında işlevsellikteki bulutluk burada çok hı hı. önemli bizim açımdan. Bir hastalık teriminden çok yani. Ve bu bir yapı aslında hani E-Değişti şey, diye çocukluk çağında başlayan bir durum. Hı hı. Hani İngilizcesini kullanıyoruz sonuçta E-Değişti diye. Daha ve daha da doğru aslında. Evet. Çünkü... Dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğu diye Türkçe'ye çevrilmiş olan bu durum aslında tam kelime karşısı değil yani. Dikkatin eksikliği değil, noksanlı, etersin, defisit kelimesinin e, tam karşısı noksan, değil yani. aynı ya, şey değil mi peki? Daha çok çünkü ay ama eksiklik dediğinde dikkatin tamamen eksik olması gibi bir şey. Ethersin, defisit, hiperaktifite zordur olan kişiler, eksikliği hiperaktifite bozuk olan kişiler dikkatinde çok güzel verirler. <gülüyor> ...ekleyemedikleri şey dikkatini verenler... ...ve çabuk sıkırlar, çabuk koparlar... ...yani dikkatini He. verebilir. Dikkat eksikliği... ...dendiğinde sanki şey gibi oluyor... ...hani dikkatini... E, ...aslında dikkatini sürdürmekte zorluk diyelim yani... Hı. ...hani dik, dikkatini... ...aslında... ...verebiliyor bu kişiler... ...gerçekten de verebiliyorlar... ...çabuk dağılıyorlar sadece... ...ve uzun süreler dikkatini aslında... ...sürdürebilirler eğer sevdikleri bir konuysa... Hı hı. ...veya hızlı değişiyorsa... ...hani oradaki... E, dikkatini sürdürmek zorunda oldukları eğer durumlar çabuk çabuk değişiyorsa yani uzun bir süre gerçekten dikkatini verebilirler. Yeter ki sevsinler. Hani dert o. Aslında e. dikkatini sürdürmekte zorluk diyelim yani. Etenşin defisi zordur dediğimizde. Hani dikkatini de e, sürdürmekte işte aslında 3 tane komponent var aslında burada. Dikkatçi sürdürmekte zorluk. Etenşin defisi. yani Hareketlilik. Bir de e, bu tanımın içerisinde olmayan ama aslında yani gerçekten de e, üçüncü komponenti olan bu durumu E-Değiştin'in tanımın içerisinde olması da dürtüsellik. Bu dürtüsellik de gerçekten de e, hani OZI konusunda baktığımızda zaten hani işin özünü anlatan bir kısım oluyor o dürtüsellik kısmı yani. Dikkati sürdürmekte zorluk dediler. Şey uzun süre sevmediği şey az önce bahsettiğim gibi, dikkatini verememe. Ee, çabuk sıkılma, Hı -hı. E, hiperaktivite işte elleri kullanıp kıpır, kıpır olması, sürekli ellerin bir şeylerle oynanması, yerinde duramama. Dürtüsellik ama aklına geleni patya yapma, çabuk gaza gelme, hemen lafın arasına girme, leb demeden leb anlama falan gibi hani bir durum aslında. Hı -hı. Ama buradaki ozi ozi yapan şey aslında belki hani ev metali falan kökenini oluşturmuş diyebilir Çünkü yani bu insanlar dürtüsellikleri var evet. Hani hı hı. dikkatini sürdürmekleri zorluk çekiyorlar. Evet ama aslında ADHD olan insanların en önemli özelliklerine bilse yaratıcı olmalardır. Hı hı. Ve gerçekten de hani e, cin fikirleri çok daha ön plandadır. Yani bir şey yaptıklar kimsenin göremediği ayrıntıları görebilirler. Farklı bir beyin yapısı diyeyim yani sana son. Ve hani tarihte birçok ünlü aslında ADHD yapısına sahip hani baktığımda. E, peki mer benim merak ettiğim bir şey var. E, ADHD dediğimiz şey aslında hani bir beynin dopamin inhibitörlerinde yaşanan bir do bozukluktan dolayı ortaya çıkıyor yani dopamini işleyememekten dolayı. Ya frontal ee, bölge beynin ön bölgesinde dopamin yolaklarında normal hani diğer insanlara göre bir e, gelişmede birazcık girilik oluyor. Ama bu zeka geriliği anlamına gelmez. Hatta daha zeki olurlar yani. <gülüyor> yok deyiz. şunu soracaktım. Şimdi, Aynı dopamin e, sorunu Parkinson'a da sebep oluyor. Ve adam Parkinson'dan Aa. öldü. Acaba bu ikisinin bir bağlantısı ha. var mı? O direkt ADHD olan insanlar ileride Parkinsonizm yaşarlar diyemezsin. Hı hı. Ee, öyle bir şey yok. Direkt onunla bir bağlantı yok. Ama dedi dopaminin sonuçta sallanamamasına bağlı olan bir şey. E, ADHD dopaminin e, ön bölgede, benim ön bölgesinde çalışmasında diğer insanlara göre daha e, geriden gelen bir durumun olması, yani daha yaş anlamında. Aslında et, eterjin deficit disorder dediğimiz şey, dikkat eksikliği boluklu olan insanlar, diğer insanlara göre sadece biraz daha e, regresif, biraz daha çocuksu oluyorlar. Hani daha bu yapılan çalışmada bu 10-15'in olduğu gösterilmiş. Yani mesela e, atıyorum. Kırk yaşındaki bir iyi değişti insan daha çok böyle yirmi beş yaşındaymış gibi hani yaklaşıyor. Daha genç hmm. kafasıyla yaklaşıyor daha. Hani mesela Einstein'da iyi aslında belki de iyi diye fotoğrafları var. Yani sonuçta i̇şte işte adamın hani daha böyle çocuksu ve daha böyle neden sonuç ilişkileri daha farklıdır diye insanlara göre hani daha çabuk karar verir ve bir an önce sonuca ulaşmak isterler. Hı hı. Biliyorsun Einstein mesela hani bir sürü e, giysi seçeceğime falan deyip de her gün aynı giysi yani, <gülüyor> Hani aynı takımdan 10 tanedir. Çok mantıklı bir şey. <gülüyor> Aa, aslında çok mantıklı ya. Ben de onu yapmak isterdim. <gülüyor> e, yani her gün aynı şey giyeyim. Hiç değiştirmeyeyim. Ha, temiz e, olsun ama yani ya, onun seçimiyle olan insanlar uğraşmak gerçekten de istemiyorum. Bu şekilde yaklaşırlar yani, Efendim? Eğitim olan insanlar çabuk gerçekten de hani sonuca varmak isterler. Hazır da çabuk varmak isterler yani. Çabuk Çabuk keyif almak, çabuk kazanmak, hani zaten Ozzy Osbourne'un da hani yaptığı şeyler var. Şimdi mesela dikkat eksikliği, dürtünsellik ve hiperaktifçe değilse aslında ben Ozzy kitabını kesinlikle öneririm. Hani okumanda falan. Orada çok güzel anlatıyor. Zaten şey diyor, 80'lerin Birmingham'da diyor hani Ritalin diye bir ilaç olsaydı ben bu hale gelmezdim diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şeker ya. Yani mesela... O dikkat eksikliği ile ilgili zaten ders başarısı falan kötüymüş. Hı hı. Uzun süre dikkatini veremiyor. Bu arada yani gerçekten de aslında daha zeki olur bu insanlar. ya ee, hani hem <gülüyor> zeka geriliği oldu, hem de iyi e değişti varsa bir insanda bambaşka bir şey o ayrı tartışırır. <gülüyor> yani. Ama genelde hani yaratıcı insanlar, özellikle sanatla, müzikle, hani işçi, hı hı. müzikle ve resimle içişe olan insanlar gerçekten iyi e değişti yapsa daha fazla sahiplerdir. Neyse ama dikkat eksikliği, <gülüyor> Ozinin örnek kitaptan aklıma geldi şimdi. Ee, bu aslında ders başarısı çok kötüymüş. Yani hiç zaten o sırada durmuyor, hep hareketli falan. Bu Tony Ayomi ile <gülüyor> sınıf arkadaşları, ilkokul arkadaşları. <gülüyor> yıllar sonra işte bunu anladım ben işte diyor. Yani şarkı söylemeyi çok sevdim falan anladım diyor ve bunda da durabiliyordu. Saatlerce şarkı söylüyordum diyor. aslında buna şey almış, ses düzeni almış falan. işte ee, zaten Black Sabbath'a girmesinin sebebi işte de oymuş. PA sistemi olduğu için Black Sabbath'a Aynen olmuştur. aynen işte. Grup o o ondan Tony Iommi'den zaten gitmiş işte e, işte grup grupta solistim ben şarkı söyleyebilirim falan diye yani bir gidip Billboard'a yazmış yani. Yazdıktan sonra Tony Ion bugün evine gelmiş ama... ilk okul arkadaşı ya... ...önce bir karizma durmaya çalıştım diyor. Yani o, da o zaman işte... ...şu şarkıyı söylerim ben, şöyle yaparım falan filan dedim. Sonra Tony Ion bakmış... ...aa demiş sen okulun gerizekalısısın ya... ...hatırladım ben seni... <gülüyor> ...ben seni de kurup kurbanıyım. <gülüyor> o sırada hemen önleydim beni al. Tony beni <gülüyor> şeker ya. o kitabı kelebek de Ya sürekli güreğe girer ve o dürtüselliğini, hareketliliğini çok lanetli da hikayeler var. İşte dürtüsellik mesela örnek vereyim. Aklına geleni patla yapma hani Bu sahneye çim satan yarasa, yarasa biliyorsan ki. Yani yarasa yarasa oyuncakları atıyorlardı aslında bir sahneye. Hı hı. <gülüyor> bir de, bir de Gerçek gerçekten yarasa almışlar. Ben de böyle şov olsun diye hani hemen aldım, ısırdım. Bir <gülüyor> bir ay boyunca iğne yedim diye. <gülüyor> Kuduz aşısı olmuş. Bak bu Parkinson'ın kısmına da ben şöyle anlatayım sana. Yani e, bir kere e iyi insanlar biraz daha böyle hazla çabuk ulaşma isteği oldukları dolayı ve çabuk hani gaza gelmeyle birlikte hani böyle bir e, bir yandan da kendilerine de etmek adına aslında biraz daha e, madde kullanımına falan yatkın olabilirler ya yani o, o zihnin madde kullanımı zaten dünyaca meşhur bir şey. Ve hani ona bağlı olduğunu düşünüyorum ben daha çünkü çok uzun süre madde hmm. kullanmış falan. Ee, gerçekten de kullanmadı yani hep kitapta da şeyde 2-3 sayfada bir şey diyor işte. eroin hiç kullanmadım ama hani ne kadar dopamini... E, eksit edecek ilaç varsa şey varsa kullanmış yani böyle daha çok aslında ADHD olan insanlar stimülanları daha çok severler. Kokaindir işte e, amfetamindir falan. Bak şimdi tedavide de biz bunu kullanıyoruz ama biz bunu daha düşük düşük olabiliyoruz. Çünkü amfetamini kastediyorsun. Amfetamin ve türevi hani ilaçlar mesela Hı -hı. konsert işte veya metafenidat hani kullanılan ilaçlar. Hı -hı. ADHD, de, ADHD de niye semptomları azaltıyor? Çünkü aslında dopaminin e, Normalde arttıracak olan şeyler frontal bölgede aslında baskılıyor gibi düşünün. Ve e, ADHD olan bir insan mesela normalde birisi atıyorum amfetamin türü bir şey kullansa kalkıp dans etmek isteyebilir. Hı hı. Hani öforik bir hale gelir. Daha hareketleri hı hı. hızlanır falan. Hı hı. Ama ADHD bir insan'a işte bu tür ilaçları düşük dozlarda verdiğimizde daha sakinleşiyorlar. Aslında buna da sert medikasyon diyoruz. Hani hasta. E, o yüzden aslında çok böyle stimulanları kullanıyor. Çünkü hı hı. adam mesela kokain kullandığında falan daha bir beyni yavaş çalışmaya başlıyor. Aslında normal bir insan gibi tam tersi oluyor. E. D. Ya onunla ilgili bir şey gördüm geçen gün bir meme gördüm. Ee, Nazi askerisindir. Sana amfetamin vermişlerdir ama E. vardır. Diğer <gülüyor> arkadaşlarım kudururken sen sakin <gülüyor> sakin etrafımızı demeye başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama işte onda da dolu önemli yani mesela düşük dozlarda verilmesi yani yoksa iyi değişti olan bir insana da çok yüksek dozlarda ver hani zaten daha fazla kullanmaların nedeni de o yani hani Hı. çünkü öforik etki yaratmıyor hani böyle mutluluk veya işte da, hani dans etme isteği falan şudur budur yaratmıyor yani. İlk, ilk dozlarda daha böyle hani down oluyorlar. Daha sonra yükselmeye başlıyorlar. Daha yüksek. Mesela onlar kullandığı dozları <gülüyor> çok daha azını hani sana verdiğinde veya ADHD olmayan birisine verdiğinde daha böyle simüle etki yaratıyor ama onlarda inhibe etki ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bu tamamen bir reseptör bazlı bir şey. Yani bu çok ayrıntılı bir buraya çok gitmeye gerek yok yani. Ama Peki. dopamin gerçekten dengeleri değişiyor yani ADHD insanlarda. Hmm, anladım. Peki o özeline geri dönelim. <gülüyor> o ADHD'den fazla bahsettik genel olarak. Eee yani, Bu erifin bütün sıkıntısı bu muydu peki? Yani, ya bütün Ozan'ın hani, bütün derdi dopamin <gülüyor> dopamin inhibitörlerinin şey çalışması mıydı? Bozuk bozuk olması mıydı? Çalışmaması mıydı? Ya öyle mıydı? o kadar. Ya yani, baktığında aile yapısına falan hani ben o kitabında ailesinde falan çok yani böyle bir travmatik falan bir geçmişi gibi anlatmıyor ama e, zeka açısından falan daha hani öyle bir problem olan bir adam değil. Ozin'in bir tek derdi şey miydi? ADHD olması mıydı? Başka bir derdi? Yani evet, en, en büyük derdi oymuş gibi hani eğer baktığında. Biz Psikiyat, psikiyatrik açıdan eğer değerlendirme diyorsan yani. Aha. Yoksa aile yapısında falan da öyle hani bir travmatik böyle bir şey yok yani böyle bir dışlanmış olan bir çocuk falan değil. Aslında hat koruyucu da bir ailesi var aslında bakmaya hmm. ya. Ama kendisi çok dürtüsel, çok hiperaktif bir adammış yani. <gülüyor> hani işe, işe, işe mesela babası sokmuş fabrikaya hani işçi olarak. Hmm. Ama ben diyor kendimi diyor işte böyle oradaki şeyleri koklarken buluyordum diyor. Uçucuları koklarken falan hani. <gülüyor> yani Yani böyle hani ailesi falan böyle işte şey değil yani böyle onu gerçekten de yani aile, aile geçmişinde şey olduğunu biliyoruz. O kendi muzdarip olduğu Parkinson Parkinson hastalığının olduğunu ha. biliyoruz. Yani en azından kaynaklarda geçiyor. Ee, fakat onun dışında çok bir şeyini göremedi onu hani ge şeyini ee, geçmişin aile geçmişinde çok bir ciddi bir hastalık. Yani ama, ama yani şu var işte şimdi E.D. değişti temel bir yapıdır. E.D. değişti temel yapısı ki gerçekten de aslında e yıllar içerisinde değişir. Bak. Dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite diyoruz ya. Hı hı. Sıralama olarak da Hiperaktivite önce, dürtüsellik sonra dikkat eksikliği en son ortadan kaybolur. Zaten aslında diyorum mesela, sana Hani mesela Diğer insanlara göre Daha çocuksu, daha işte beyin yapısının daha geriden gelmesi, ön bölgenin daha doğrusu geriden gelmesi, bir zeka falan veya motor hareketlerle ilgili bir problem yok. Hı. Ama Daha geriden gelmesi olduğu için, işin içinde bir takım ikincil problemler aslında ortaya çıkabilir. Mesela devlet olan bir insan daha böyle sakar olur mesela veya işte mesela yapacağı işleri planlayamaz. Hani organizasyon problemleri yaşar. İşte not alması gerekir falan ya mesela tahtaya çıktığında bir şey söyleyecek aklına başka bir şey gelir. Sonra orada durur başka bir şey söyler. Ondan sonra bütün sınıf güler. Oldu sana sosyal fobi hani baktığında. Hani, Görebildiğimiz göre, yani. kadarıyla yok. Evet dedi. yok. Sosyal yani sosyal işte sosyal fobi <gülüyor> de yapma çok fazla yani. <gülüyor> girişken arkadaş. Ee, yani. <gülüyor> yapımcıyla yaptı yaptıkları baya ciddi bir toplantıda masanın ortasına sıçtı falan. Sıçtı <gülüyor> <gülüyor> işte. <Yani, gülüyor> işe bir şey. <gülüyor> yok sıçmam. <gülüyor> Hayır. Ya. Yani şöyle karısı demiş ki bak içmeyeceksin. <gülüyor> Orada da şarap getirmişler. Ne yapayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve hani Almanya'daymış. Yani Almanya'da Aha. çok Almanlara çok ciddi oldukları evet. için. işte efendi olmaya çalışıyorum falan diyor. Ama böyle dayanamıyorum diyor. Çünkü çok sıkılıyorum. Zaten e iyi insanlar çok, çok savun sıkılıyor zaten arkadaşlar. Ama saatler geçmek bilmiyor. Konuşuyor falan. En sonunda ben de dayanamadım. ...karıma söz verdiği halde orada şarap vardı içmeye başladım <gülüyor> <gülüyor> tabii içince disinhibo çok fazla oluyordu yani ne alkol oluyor, alkol ama. problemi çok fazla ve onun da disinhibisyonu mesela normalde bir insan alkol zaman sedasyona olur yani ve sakinleş <gülüyor> ve daha da uyku hali gelir falan e, değiştiği yapısında olan beyinlerde disinhibisyon olabilir yani alkol alırsa alkol alır e, ne yaptığını hatırlamayacak şekilde hatta daha da eksito olabilir alkolle birlikte. <gülüyor> Ya alkolü sen mesela herhangi birisi daha o dozlarda azlar bayılır hani, ha. <gülüyor> yatar uy, uykusu gelir falan böyle hani. Ama ADHD olan insanlara alkole bağlı disinhibisyon dediğimiz bir durum ortaya daha fazla çıkar. Hı -hı. O da <gülüyor> sonrasını hatırlamıyorum yani blackout olmuş hani e, ama <gülüyor> testislerine şarap bardağın içine koyup adamın yüzüne içemiş. <gülüyor> Allah'ın belasıydı. <gülüyor> karısı demiş, tamam, da işte tamam Almanya'nın da içini ettiği. <gülüyor> Hadi bakalım. Anlaşmalı da içini ettiği. <gülüyor> Ama işte o şey var ya. Neydi karısı isminin? Sharon. Ha? Sharon ha? Oğul masa zaten Ozzy Osbourne'da. Hani Ozzy Osbourne kesinlikle var olamazdı yani. Ya o, şu kadarım diyeyim. Daha onun. evli değil la. Ee, Sharon'ın babası yapımcı mı ne öyle <gülüyor> bir şey? Evet evet. Şey, ee, Black Sabbath'tan Ozzy'yi kovuyorlar. <gülüyor> ee, Ozi'yi ev... tam mı okudu? Hayır, Ozi'nin anlattıklarını dinledim. Ha, ee, Ozi ev, evde yatıyor. Yani şey, kendi, yani evde ne Evde değil. Şimdi bu bunu Ozi at, atmışlar Black Sabbath'a. Atmışlar <gülüyor> bu da bir otel odasındayım diyor. Hadi. Ha. Bu da işte Sharon da falan buna şey getiriyormuş. İşte Pa bazen pa şey, para falan getiriyormuş işte yani işte başka birisine göndermek için falan işte diyormuş ki şu parayı şuraya ver falan filan yani o geliyormuş ama ben diyor hani sürekli diyor kokain kullanıp <gülüyor> oturuyordum film diyor falan <gülüyor> ve acayip kilo almış falan o, o zamanlar evet. böyle iyice kendini kaybetmiş bir gün işte Şerim buna e para getirmiş de bunu da başkasına vereceksin. Ben o parayla hemen diyor gittim diyor. Kokain, <gülüyor> i̇şte kokain aldım diyor. <gülüyor> sonra şeyi hatırlıyorum diyor yani adam. Ee, yerde kendi idrarının içinde oturuyormuş. Şerim gelmiş demiş ki parayı verdin mi? Yo demiş para mı nerede falan. Para mı ne parası falan demiş. demiş böyle. Şerim bunu bir güzel dövmüş yani abi. Ve demiş ki bundan sonra. ...sana yeni bir grup kuruyoruz... ...işte render olsun gelmez falan... hani hı hı. ...çok düzgün gitaristler falan... ...seni adam ediyorum demiş bundan sonra. Benim anlatacağım şey başka... Ee, ...bunu gruptan atıyorlar... ...dediğin gibi otel odasında... E, ...takılıyor... <gülüyor> ee, Sharon'la babası... Gel ...gelip bunu böyle... E, ...bir adam edene yola sokana kadar... ...aklından geçen şey şu... E, ...herhalde... ...dönerim Eston'a bir fabrikada işe girerim fabrikada çalışmaya devam ederim diye düşünüyorum. hani hiç öyle müziğe devam edeyim şey yapayım yani artık oziyon forumu yani orada gerçekten bayağı de oluyor yani, yani çünkü oturuyor hatırlıyorken... o değil şey bir e, olduğu konumun da çok farkında değil aslında hani hmm. binlerce insana konser veren bir insanken e, şey ama o tamamen artık yani şey oluyor yani orada yani beni artık kesinlikle istemiyorlar çünkü o Black Sabbath'la beraber var olan bir adam ya o tek başına hani olabileceğini ve yani artık bundan sonra bir şey yapabileceğini düşünmüyor çünkü gerçekte aslında her ne kadar grubun belası olsa da hani hani o grubun kendisinde yarattığı bir aidiyet duygusu kurtan kaybı yani beni atmamalar gerekiyor diyor onları ha. ben hani onları ben yarattım falan ama yani o beni dışta diye gerekiyordu ama çekilmeleri de, de dert değil yani. Osborne makstı, ne hani. Gerçekten hani. Ay işte bu dürtüsellikten hani iyi O dürtüsellikten adam zaten hani iş yapmış gibi bir durum var aslında. Evet. Hani Rakırdıktan hani yani bu <gülüyor> durumu ortaya çıkaran bir şey bu de iyi değişik aslında baktığında yani, Osborne yarattığında yani bunu. Çünkü gerçekten de hani bu dopaminin aslında yaratıcılıkla da sonrada net bir ilgisi var. <gülüyor> Ve bu dopamindeki hani bu değişiklikler ile birlikte dil mesela bakta o zor Bond hani çok net ve bu insanlar gerçekten de diğer insanlara göre hı hı. ayrıntılarda çok daha farklı şeyler görebiliyorlar hı. hani otistik beyin spektrumu içerisinde de aslında en uçta olan bir durumdur ADİ o hani diğer insanlar mesela daha Ayrıntılara odaklanamayabilirler ama ama E.D.E. işti olan insanlar çok daha ayrıntılara odaklanabilirler. Hmm. Yeter ki hani İstesindir. o sevdiği şey olsun, önemsediği bir şey olsun hı hı. ve çok da uzun süre tutmasın orada onu. E.D.E. <gülüyor> işte olan insanlar çok mesela güzel e, bilgisayar oyunu oynayabilirler çünkü dopamin direkt sağlayan bir şeydir. Self medikasyon gibi bir şey düşün ama Neyi bir yandan da self medikasyon ha. hani işte. E, kokain kullanması gibi. Hani ha. Kendi kendini tedavi etmek gibi. Dopamin sağlayan her şeye zaten daha e, duyarlıdırlar diğer insanlara göre. Hı hı. Kumar. ADHD olan insanlar. Kumar diye insanlara <gülüyor> göre çok daha fazla haz alabilirler. Ki, e, daha sabırsız bir şekilde bunu sürekli sürekli oynayabilirler. Hı. Bilgisayar oyunlarından al önce örnek verdim. Bilgisayar oy oyunu mesela bu şey olması lazım ama uzun sürmeyecek yani böyle bir puzzle gidecekti bir yerden anahtar bulacak da falan bunları çok sevmez hı hı. ama çok güzel e, mesela FIFA falan oyunları hı hı. falan oynayabilirler ama bu süreleri kısa olacak hani uzun uzun olmayacak 3 dakikalık maçlarda mesela Üç daha dakikalık. ön planda yenebilirler yani falan <gülüyor> Ya, da böyle ya çok kızı e, değişecek yani. Ha. Yani şey, dikkatini sürekli tabii, tabii. orada toplayacak. Ve onu şey. çok daha diğer insanlar bir duyarlı şekilde zaten yaparlar. Ya peki günümüzde içinde yaşa... Önce oziye ya döneyim en son daha sonrasında onu sorayım. Ya da direkt sorayım ee, günümüzde ki <gülüyor> işte bu e, sosyal medyanın getirdiği o sürekli hmm, ilgini uyaran şu, uyaranın sürekli te, ekran üzerinde olması. Evet. Durumu. Bu, bu peki ADHD'ye sebebiyet verir mi? Yani ya da rakamların arttığına dair bir şey söyleyebilir miyiz? ADHD'ye sebebiyet, ADHD'nin temel hani sebeplerine bakacak olursan öyle bir şey yok. Ama yapılan çalışmalar daha çok işte böyle e, bazı işte süt ürünleridir, işte e, ne bileyim. ...şeyler, işte e, bu paketli gıdalar falan Hı -hı. filan, orada kullanılan işte biyolojik maddelerin falan filan... ...hani böyle daha çok açısından suçlandığı bir Hı -hı. şey kısım var yani hani böyle fast food falan... çocuklar onları yemeği ilişkili. Bir yandan da beynin hani gelişim aşaması da etkilenen birçok durum var. Bir değişti temelde hani zaten bu e, beyne sahip, evet. Ama bunu devam ettiren de birçok faktör var mesela. Hı. Bir ADHD... E, şimdi bir değişti çocuk çok daha gerçekten de bu ADHD'sini e, daha da devam ettirebiliyor. Çünkü uyaran çok fazla. Televizyondan, işte internetten, işte Instagram'dan falan sürekli uyaran alıyorlar. Evet. Yani bu da sonuçta direkt olarak hani ADHD'ne yol açar diyemeyiz ama değişti yapısı varsa hı hı. ...çok daha istediği şekilde uyarana sahip olabiliyor. Ha yani e, ortaya çıkaran değil ama varsa... İyi de kendi kendine zaten aslında kaybolan bir durum ama... ...yani işte e, e, hay, hay, tarih boyunca da varmış aslında iyi e, İşte Mozart da de e, iyi yani. Mozart için Asperger daha doğru bir tanım olmaz mı? Yani Asperger diyebilmek adına e, Asperger birçok komponenti var hmm. yani. Ama otizmde tamamen kişinin kendini kapatıyor. O Asperger'de sadece sosyal ritüelleri bilmiyor. Ama E-Değişti olan insan da sosyal ritüelleri öğrenmekte zorlanabilir. Yani o yüzden bu spektrum içerisinde aslında E-Değişti de... ...bu dürtül kontrol bozukluları içerisinde olan bir kısım var. Tam Hı. bir o, hani o spektrumun tam ucunda olan bir şey gibi diyebiliriz yani aslında E-Değişti. Tam aslında hani tanısal anlamda biz bunu çok kullanmıyoruz. Hı -hı. Ama aslında mesela... Diğer dürtü kontrol için, e, diğer insanlara nazaran iyi değişti olan insanlar çok daha fazla yatkındırlar. Tamamen dopaminle ilişkili bir şey bu. Ya işte ne diyorum? Patolojik patoloji kumar oynama. Trikotilloma Sen saç koparma aslına ver, kız koparma. Trikotilloma ne? Hı hı. İşte e, dürtüsel yemek yeme, e, kompulsif diğer uğraşlar. ...porno bağımlılığı da diğer bağımlılıkların hepsi tamam. Tamamen bu, bu dopamin değil, bir şey bu. Ve bu insanlar daha kompulsif tarzda yaparlar bunları. Hı. Çünkü hemen dopamini sağlamak, hemen mutlu olmak veya hemen hazza ulaşmak isterler diğer insanlara göre. Değişsiz olan insanlar. O yüzden hani Asperger diyorsun ama hani Asperger'i olan bir insanda da dikkat eksikliği olur ve medikal tedavide de eğer dikkat eksikliği çok ön plandaysa yine asperger olan birisine de dikkat eksikliğinde kullanılan ilaçlar verilir hmm. ama mesela asperger 30 bin çok daha hani hafif form gibi bir şey ee, aspergerle konuyu çok da, şey yapmadan yani biraz da, yani evet ee, Ozil'in mesela bir rahatsızlığını daha kendi ağzıyla söylediği için biliyoruz ee, Disleksiyim diyor o zil. Ee, bunun peki şeyle bir bağlantısı var mı? EDH'de e, e, e, olan insanlar Hı. disleksi çok sık gözüküyor. E, disleksi olan insanlar da gerçekten EDH'li hani e vardır. Yani Komorbiditesi çok da. Disleksi ne? EDH'de i̇şte e de aslında bunu her zaman sorulaman çocuklu çağında bunları yaşadığınız zaten söylerler. Disleksi de bunlar çok daha nettir. Mesela harf karıştırma. D ve B harflerini karıştırma ya yazı yazarken sıra kelimelerin sonlarını getirememe ee, işte daha böyle tersten görme kelimenin sonunu getirememe derken yazı, yazı. Ke kelimelerin sonunu yazarken hı hı. getiremiyor yani aklına ge ya onu yazdım zannediyor kişi ha. yani veya işte cümlenin sonunu getiremiyor hı hı. ama beyninde o çünkü de beyninde, beynindeki hız yazı hızına yetişemiyor gibi Hı -hı. düşün yani. Bu insanlar işte o yüzden mesela ders başarılar düşük olabiliyor. Anladım. Ama gerçekten de aslında mesela geometride falan hani eğer şeyse. Bu arada şeye göre değişir. Iyi değişti olan Sözel e, e, kısmı daha bozuk olan insanlar da var. Sayısal kısmı daha bozuk olan insanlar Hı -hı. da var. Ama dediğim gibi bu direkt bir otizm veya yani işte asperger falan gibi direkt düşünme. Bu yani e-değişti bir yapı yani birçok şey, rahatsızlığın içerisinde olabiliyor. Obsesif komplesif bolukluk bile e-değişti, baktığında e-değiştine e sahip olan insanlarda daha fazlaymış gibi olabiliyor yani plan hmm. çalışmalarda. Ya e değişti genel bir e yapı gibi düşün yani. Anladım. Ya atıyorum e -değişti olan bir insan, mesela çok dikkat edildi, e bozulduğu için çok daha e bilim, işte e, hatalar yaptığı için kendini mesela böyle e, hayır ben haklıyım demeye alıştırabilir. Bunu sürekli söyleyiver sonra narsist özellikler ön plan çıkabilir. Hmm. Bu sefer ikinciyken kişilik özelliklerine bak, bakmış oldun yani. O yüzden de böyle hani bu bu, bu direkt birebir böyle bu bu hastalıktır falan gibi düşünme ama bunun üzerinden birçok şey söylenebilir. E, İyi temel yapısının üzerine bina şeyler anlamda söylüyorum. Hmm. Yani o <gülüyor> tekrar Ozzy'e <'ya> dönersek. <gülüyor> Sonra o Sharon hani gerçekten de bunun bu dürtüselliğini çok ve e, yani tutabilen bir kadın olmuş. Gerçekten dinisinin <gülüyor> hakkında imansız gelir muhabbeti gibi. Bu <gülüyor> yani tam onun kafasıyla yaklaşmış. Onu kandırmış yani. Evet. Mesela alkol bağımlılığı çok net <gülüyor> e, şeyin. Ozzy'nin. E, hani disini oluyor işte az önce bahsettiğim alkolden. Hani çok ciddi ...problem çıkaracak hale geliyor yani. <gülüyor> Buna şey demiş... ...sen demiş içmeyi... ...bilmiyorsun. <gülüyor> sen biliyorsun bu hikayesi. Işte. Yok bilmiyorum. Sen demiş içmeyi... ...düzgün öğren ya demiş. Hani ben senin demiş, bunun için bir... ...eğitime gönderiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben de zannediyorum diyor hani... ...böyle git, gideceğiz... ...gideceğim işte böyle bir insanlar olacak. İşte bugün Malibu içiyoruz. <gülüyor> i̇şte bugün şunu yapıyoruz falan. Hani diye böyle bir kadın... ...hoş geldiniz diyecek zannediyorum. Bir adaya gitti ...uçaktan indim dedi... <gülüyor> Malizde müslüm şey, işte şişe mut kadınım mut kadın hani koy koymuş hemen girişte aldılar diyor hani şeyleri Malizlerime ne yersen bir kulleye yatırmış bir adam iki ay diyor çattım sıkıttım <gülüyor> her gün terapi bilmem ne şişeleri de aldılar bende diyor içemedim sonra demiş tamam ya tedavi oldum ben <gülüyor> <gülüyor> tedavi oldum ama en altta stüdyosu varmış İşte stüdyoda şey Şevlinin arkasına Şerinin arkasına şeyi bir vodka koymuştum diyor. Ne? Büyük bir vodka koymuş onu. Yani. <gülüyor> bir şişe. Ben şarkı söyleyeceğim, şarkı söyleyeceğim diye aşağı iniyordum. <gülüyor> bir ileriyordum diyor. Sonra bir <gülüyor> gün bir gittim diyor. Şey yok, şey yok. <gülüyor> şerine şarkı. Ne oldu? Çalışıyoruz zaten. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Valla şer şerinden korkulur. Allah şerrına şerrinden korusun. Aynen aynen. Ya olmasa ne yapacak? O, o olmasa dediği gibi a, a, üstüne da... sürmüş üstüne. Ne? Üstüne sürmüş yani. Araba üstüne sürmüş bunu. bunun. <gülüyor> o derece. Çok, çok korkuyor şerrinden. <gülüyor> Şimdi bak ben başka bir dürtü serliyim iyi e değişti. olan insanlar diğer insanlara göre dopamine daha çok aç oldukları için <gülüyor> dopamiselikler için cinsel istekleri daha fazladır yani. Hani <gülüyor> çabuk onunla bununla. Biraz herif rockstar <gülüyor> bu yap. sürekli diyor birilerini kemiği bırak <gülüyor> diyor rockstar ya <gülüyor> şey <gülüyor> o, o, o, o. <gülüyor> şerrin demiş böyle olmaz yani ben <gülüyor> bıktım ya demiş böyle bu demiş uğraşamayacağım yani bununla sen demiş vasıfeferensleri şey bağlatıyoruz yani şey işte seni demiş He. kısır yapacağız üruluğa gitmişler <gülüyor> Amerika'da üruluğa demiş ki yalnız bakın demiş bu ameliyatı yaparım ama kesinlikle Geri dönüşü yok demiş, yani bunu tamam, yok tamam bir şey. mi? Masiktominin geri dönüşü var ya. Ya işte yok, daha bir de ama bir zaten eski ilk ameliyat zamanlarına falan bahsediyoruz ya. Yani. Zaten oraya da geleceğim. <gülüyor> Efeci bak hemen bir oraya araya girmeyelim <gülüyor> bir de, bir de olarak. <gülüyor> hemen araya girdi, dur daha konuyu bitirmedi. <gülüyor> Neyse, tamam ne bir şey yok, kabul ediyoruz. Benim daha işime geldi diyor. Artık da iltenim gibi yatıyordu herkeste diyor. Hani çoluk çocuk derdi diyor. Çocuk olacak mı derdi yok. demiş böyle olmaz. Ben bu sefer ne yaptığını alacağım ne yapamaz olsun demiş. <gülüyor> tekrar açtırıyoruz diye gitmiş. Ürolok <gülüyor> demiş olur mu öyle şey ya. Hani bu ameliyatı geri dönüş yok falan. Ama işte para olunca iş içinde. Ürolok'a da yeterli parayı da verince. Tekrar. Açtılar. Bazen <gülüyor> Tom'yu geriye çevirmişler. Düşün yani. Ondan sonra bir çocuğu daha olmuş bunun. <gülüyor> Adam maşallah yani ortalıkta. Maşallah. Boroz gibi gelmiş yani. Altı çocuğu var. Biri ha. ilk eşinden evlatlık galiba bir tane. Altı, alt, onun haricinde beş tane daha çocuğu var. Zaten kendi de sanırım altı kardeş. Ee, üç tane ablası var. İki tane de erkek kardeşi var. Bu dört numara galiba. ya da en küçük mü? Emin değilim. En küçük olabilir. En küçük kardeş olmanın böyle bir şey var mı sence? Ya işte en küçük kardeş olunca sorumlulukları daha az alıyorsun gibi bir durum var aslında. He. Yani işte E olan bir kardeşleri düşün. Aha. En baştaki olan E <gülüyor> olan kişi çok 애destliğini yaşayamıyor gibi yani. <gülüyor> hani ama öbür türlü yaramaz ama ya, yavrum yapsın falan filan. Sen büyüksün. Sen onu korumalısın. Sen büyük olan. Aha. Çok hep küçüğü koruyup kollama zorunda olduğu için daha böyle efendi olmak, sakin olmak falan zorunda kalıyorlar aslında. Evet. Bugünlük e en azından şimdilik yani kabaca <gülüyor> hikayeleriyle birlikte hani, <gülüyor> pues onun en değişti yapısını konuşmuş olduk yani. Evet. Bugünlük programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. <gülüyor> ee, dinleyen herhangi bir kimse olur mu bilmiyorum. Ama olursa Allah razı olsun bizi dinlediği <gülüyor> için. <gülüyor> Yok ya ilgi çeker mi? Ben de. Niye çeker o, bence de çekebilir ama işte <fık> e, yapıp denize atıyoruz. Abi. Aynen. Yani. Merak eden olursa en azından. Merak eden olursa? Valla Ben ozide de okusunlar bu Ben Oz'i okudukça o dürtüselliği yaşadığı anılar falan o kadar komik şeyler yaşanmış ki ya. <gülüyor> hani ve hepsi de Oz'i çok da üzülüyor <gülüyor> yani bir yandan yaşadığı şeylerde. Ama mesela gerçekten madde kullanımı o kadar şey olmuş ki herifte. O kadar sert bir likasyon, hani isteği <gülüyor> içerisinde ki yani. İşte o yüzden diyor yani sen de Ritalin diye bir ilaç olsaydı diye. Bir hafta boyu uyumamış Sen onu biliyor musun? Bir hafta uyumamış Sürekli içmiş içmiş içmiş kokain Manyak. Bir hafta uyumamış sonra gitmiş Şeye Konsele gitmişler O kadar ölüyordum ki diyor yani Uykusuzluktan geberiyordu Çıktım Açık olan Kapıdan otelde bana anahtarı verdiler hı hı. Açık olan Kapıdan girdim ve onu var ya bir sayfa falan anlatıyor. Uyumuş bu. O kadar güzel uyudum ki diyor. Yani o saatte diyor böyle yerin dibine girip cehenneme gittim falan diyor. Öyle şeyler anlatıyor işte. Çok uykudan o kadar mutlu uyudum ki yani diyor. Ha, derin. Çok bay... uyumuş. Nerede kofeci. bu? Öyle bir uyumuş ki akşam konsere gidecek yani uyup. Sen zannediyorsun ki sabah gitti akşam kadar uyudu öyle değil. Aha. Çok da anlatıyorlar. Çok derin uyutum, çok uyudum. Çok güzellik uyudum. Bir gün sonra uyanmış. Oh. <gülüyor> Akşamı. <gülüyor> ben diye aşağı indim. Beni öldü zannet. Başka bir odaya gitmiş bu. Otelde. <gülüyor> Düşünsene konser iptal olmuş. Hani insanlar Ozzy'yi aramışlar o gün. <gülüyor> Adam öldü Bir yerde topta gitti bir yani yani. Ya o tertede başka. Ya başka bir onun yatmışım ya. Ama çok güzel dillendirdi. <gülüyor> ne kadar kötü bir şey. O bir haftalık uy uykusuzluk, 10 e işte. günlük. O yüzden bak yani. Ya ide e her ide e böyle değil ama ozi tam kralı yani bu işin yani. Ozi eee ide işte ne yapacağı belli olmaz yani mesela çabuk daza gelip bir karar vermekte zorlanabilirler. Distektik insanlarda da böyledir böyle bir hep bir koç gerekir aslında iyi değiştiğindeki insanları hani yönetmek için bunu böyle yapma şunu şöyle yap mesela i̇şte planlamakta falan güçlük çekiyor şey evet. hani der, der, der, der, der. not almaları gerekir hani. tabi tedavide birçok modül var aslında iyi değiştiği şeyler ama genelde davranışsal yöntemler çok şey arıyor hı. tedavi kısmına gireyim canım sonuçta <gülüyor> tedavi kısmı için hastaneye <gülüyor> bekleniyorsunuz <Ay canım. gülüyor> evet, tabi yani Neyse o kısma geri yani, <gülüyor> Onlar Onlar gireyle çıkamayız. Aa, <gülüyor> Aynen. <başladım. gülüyor> ya, bu, bu bölümümüzün, ilk bölümümüzün baştan alıyorum. Evet. ilk bölümümüzün sonuna geldik sanıyorum ki. Ee, eklemek istediğim İnsanlara bir şey var. bir nebze en azından akıllarına bir şey yaratabilecek. Çünkü bu şeyle beraber aslında hani psikarak, psycharak, psycharak hani denememizin aslında olayı bu. Yani bir şekilde Tüfret rakçılarda birtakım dikkat problemler oluyor. Zaten olmasaydı rakçı olmazlardı. Rakır olmak böyle bir şey zaten normalde normalin dışında olabilmek güzel ve delilik güzeldir yani. İşte ben. Hani sadece işlevselliği çok bozmamak gerekir yani. Maalesef. Maalesef o en büyük derdimiz. zaten işte bu konuları irdelemek de güzel bir şey yani. Evet. O dolborla başka bir konulara başka bir. Mesela belki de Kurt Cobain ile Bipolar bodukluğu konuşabiliriz başka bir seferde. Aaa ikinci bölümü öyle yapabiliriz. Yani başka bir ya başka bir şeydir. Ee, Kurt Cobain için Bipolar mı diyorsun sen? E tabi lityum şarkısı niye? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lithium aa bak. I'm so happy because today I found my friends they're in my head diyor. Onda işte bir işte arkadaşlarımı buldum. Veya işte çok abazayım, abi so horny falan böyle cinseyist tekrar sonra <gülüyor> birdenbire içine kapanmasını falan anlatıyor. Lityum lityum zaten tedavide kullanılan bir ilaç. Bipolar yani o da ben bipolar canım. Hani. yani psikiyatrik tedavi gördüğünü biliyor musun? Şey, bipolar e bozuklukta kullanılan ilaç lityum zaten. <gülüyor> Başka ne üzerine konuşabiliriz mesela? ...onlar düşünürüz, planlarız ya. Ha, benim aklıma geldi. Şimdi hemen böyle bir arkası yarın olup da direkt... ...şeye de Kurt Cobain'le girişmeyelim yani. Ama güzel. Senin ya, ne, ne geldi aklına? Robert Fried ve Asperger. Oo. Ya işte bak Asperger yapısı olan... ...insanlardan böyle hani... ...sadece sosyal normlara... ...uyamazlar. Yani böyle... ...kafalarındaki böyle... ...daha bilgisayar kafası gibidir onların ha -ha. kafası yani... Bu, Komutlar böyle, şu şöyle, buradan buraya kısa yol varken niye ben bunu yapayım? Hani birbiri yaklaşmışlar, Asperger'in e insanları. Ve gerçekten de daha böyle yaratıcılıkla iç içe adamlar. Evet. Çünkü sadece o konuyu odaklan o bitmeden başka konuya geçemezler mesela Asperger'ler. Bir hı. konu bitecek. Sonuçlar başkasına geçecek, silinlenilebilirler yani. Yani ADHD ile farkları bu aslında. Gibi Evet yani ama ADHD'de de çabuk çabuk konudan konuya atmama var gibi. İkisinin aynı anda görüldüğü durum olabiliyor mu? Evet evet olabiliyor. Ya yani bir insan Asperger senin evet, evet, evet. ve ADHD ile olabiliyor. Otistik olup da ADHD'de de olabilir. Hı. Yani o yüzden ADHD şey gibi düşünme yani böyle ap apayrı bir durum geçiyor. Genelde hep tavanda olan bir durum yani. Şikayetlik rahatsızlıklarla çok fazla sık görürler ADHD. Ha. Anladım. Evet. Ee, bugünlük bu kadar yeter diyelim. Saykeraktan bizi dinleyen şanslı kullara, <gülüyor> bizi dinleyen gariban ruhlara <gülüyor> selam olsun. Selam olsun onlara. <gülüyor> Herkese iyi bayramlar. <gülüyor> Hadi görüşürüz.